Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, dünyanın en büyük flamingo üreme kolonisinin bulunduğu İzmir Gediz Deltası'nda flamingo halkalama çalışması yapıldı. Gediz Deltası'nda bu yıl üreyen 17.347 çift flamingonun yavruları halkalandı. Flamingo halkalama çalışması için Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden akademisyenler ve gönüllüler yapay üreme alanında gece saat 3'te bir araya geldi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ortaç Onmuş koordinatörlüğünde yapılan çalışmaya Ege Üniversitesi Rektörlüğü Fen Fakültesi Dekanlığı ve Biyoloji Bölüm Başkanlığı da katılarak destek verdi. İzmir Kuş Cenneti'ndeki Yapay Üreme Adası'nda 176 yavru flamingo göç yolları barındırdıkları alanlar ve yaşam sürelerinin takip edilmesi amacıyla yetkililer ve gönlüler tarafından halkalandı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ortaç Onmuş her bir kuşun ağırlığı, gaga uzunluğu, tarsus bacak uzunluğu ölçüldü. Dış parazit örnekleri ve kluaka örnekleri alındı. Genetik analizler yapılması için tüy örnekleri de alındı. Halkalama çalışması için bir günlük eğitim verildi. Eğitimden sonraki gün saat 3'te bir araya gelinerek halkalama yapıldı. Halkalama çalışmasına toplam 87 gönüllü katılım sağlandı dedi. Flamingoların korunmasında faydalı olması temennisiyle ikinci haberimize geçelim şimdi. Türkiye'de sıfır gelecek kampanyası adı altında bir araya gelen kurumlar 20 Eylül Küresel İklim Grevi gününde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'den ses verecekler. İsveçli öğrenci Greta Thunberg'in geçtiğimiz sene İsveç parlamentosu önünde başlayan ve her cuma devam eden iklim için okulu bırakma eylemleri Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına hızla yayıldı. Daha önce 15 Mart ve 24 Mayıs'ta gerçekleşen küresel iklim grevlerine 1,5 milyonun üzerinde genç ve çocuk katılım gösterdi. 20 Eylül'de Fridays for Future yani gelecek için cumalar dayanışma alanının çaresiyle gerçekleşecek. Küresel iklim grevine 20-27 Eylül arasında bu sefer yetişkinler de katılacak. Ekoloji ve çevre kurumlarının bir araya gelerek oluşturduğu sıfır gelecek kampanyası küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırmak için kaybedecek bir saniyenin bile olmadığını belirtiyor. İçinden geçmekte olduğumuz ekolojik kriz ve iklim krizinin aciliyetine dikkat çeken kampanyada iklim krizine karşı gerekli önlemleri almakta kaybettiğimiz her gün Dünyada canlı türlerini ve yaşam alanlarını kalıcı olarak kaybediyoruz. Gelecekte yaşanacak çok daha büyük kayıplara zemin hazırlıyoruz deniyor ve öğrencilerin buradayız çünkü geleceğimizi çaldınız çağrısıyla destek veriliyor. Ve Türkiye'deki karar alıcıların bir an önce iklim krizine karşı acil ve adil planlama yaparak 2030'a kadar sıfır karbonlu bir geleceğe yönelik somut adım atmalarını talep ediyor. Dünya genelinde hükümetlerin ve yerel yönetimlerin iklim acil durumu ilan etmesine atıfta bulunan kampanya çağrısında aşırı hava olaylarının gün geçtikçe arttığı Türkiye'de bir an önce bu yönde adımlar atılması gerektiği belirtiliyor. Bu çerçevede içinde fosil yakıtlara dayalı yüksek karbon ekonomisinin adil geçiş yoluyla doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırılması, doğa dostu tarıma geçilmesi, kentsel planlamanın canlı yaşamını öne alacak şekilde kurgulanması Ormansızlaşmanın durdurulması kampanyanın ana talepleri. Etkinlik detaylarına www.0gelecek.org üzerinden ulaşılabilir. Tek kullanımlık plastiklerle mücadele yayılıyor. San Francisco Uluslararası Havalimanı yönetimi plastik şişede su satışını tamamen yasaklayacağını duyurdu. Açıklamaya göre 20 Ağustos 2019 tarihinden itibaren havalimanındaki dükkanlar, restoranlar, salonlar ve otomatlar da Plastik şişe su satılması veya plastik şişede su verilmesi tamamen yasak. Bununla birlikte havalimanına gelen yolcular yanlarında yeniden kullanılabilir içecek kaplarını getirdikleri takdirde 100 civarındaki su sebili ve çeşmeden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bu güzel örneğin tüm havaalanları tarafından uygulanmasını dileyelim. Darısı tüm havaalanların başına olsun. İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisarla Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını 3. gününde kontrol altına alındı. Pazar günü saat 13'te Karabağlar'ın Tırazlı mevkisine başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek verdi. Yangına 20 helikopterle 200 arazöz... Müdahale etti. Zaman zaman etkisini arttıran rüzgar, ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şöyle konuştu: "Genel itibariyle Kuzeybatı istikametindeki yangının izlerinin hala taze olduğunu görüyoruz. Ağırlıkla bu 500 hektarlık alanın önemli bir kısmının karanlık içinde olduğunu görüyoruz. Tabii alttan alta mutlaka kökten yanmalar var ama önemli bir kısmının aslında ateşin ferinin Söndüğünü izlemekteyiz diyen Bakan Pakdemirli'ye iklim değişikliği konusunda ne yapıldığını sormak gerek. Çünkü orman yangınları iklim değişikliğiyle beraber daha çok ve daha güçlü olarak yıldan yıla artacak. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor. Yangının mangal ateşinden çıktığı iddialar arasında. Fakat şunu unutmayalım. Sebebi ne olursa olsun havalar ne kadar sıcak olursa Ve uzun süre hava sıcaklığı devam ederse yangın çıkma riski de o kadar fazla. Dolayısıyla orman yangınlarıyla mücadele için iklim değişikliğiyle mücadele de şart. İşte bu iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri